Vahiy 10. bölüm Sonra gökten inen güçlü başka bir melek gördü. Buluta sarılmıştı. Başının üzerinde gök kuşağı vardı. Yüzü güneşe, ayakları ateşten sütunlara benziyordu. Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını denize, sol ayağını karaya koyarak aslanın kükremesini andıran yüksek sesle bağırdı. O bağırınca, yedi gök gürlemesi dile gelip seslendiler. Yedi gök gürlemesi seslendiğinde yazmak üzereydim ki, gökten, yedi gök gürlemesinin söylediklerini mühürle, yazma, diyen bir ses işittim. Denizle karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek, sağ elini göğe kaldırdı. Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, Denizi ve denizdekileri yaratanın Sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için Antikip dedi ki Artık gecikme olmayacak Yedinci melek Borazanını çaldığı zaman Tanrının sır olan tasarısı Tamamlanacak Nitekim Tanrı bunu Kulları peygamberlere müjdelemişti Gökten işittiğim ses Benimle yine konuşmaya başladı Git Denizle karanın üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al. Dedi. Meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim. Al bunu ye. Dedi. Midende bir acılık yapacak. Ama ağzına bal gibi tatlı gelecek. Küçük tomarı meleğin elinden alıp yedim. Ağzımda bal gibi tatlıydı. Ama yutunca midem acılaştı. Sonra bana şöyle dendi. Yine birçok halk, ulus, dil ve kralla ilgili olarak peygamberlikte bulunmalısın.